Tabii, kitabın ilk cümlesini size e, okuduğumda tabii Fransız'ını okumayacağım ama e, mümkün olduğu kadar e, çevirmeye çalışacağım size. Çünkü kitap yok Türkçe'de. Kitabın nasıl sert başladığını e, fark edebileceğiz. Aslında 72'deki kitaptan sonra Foucault'un Hapishanenin tarihinin başlangıcı da aynı sertlikle başlıyor. Ama buradaki yaklaşımla Foucault'un yaklaşımı arasında büyük bir fark var. Çünkü e, bu cümle olağanüstü saptırıcı, erotik, politik Yaten Foucault 77 yılında Antiyotip'in İngilizcesi yayınlandığı zaman bir ön söz yazıyor ve e, yanlış hatırlamıyorsam eğer erotik politik bir sanat kitabı olduğunu söylüyor Antiyotip'in ve üçüncü e, vurgusu ise <gülüyor> faşist yaşama karşı bir kitapla karşı karşıya yazılıyor. Zaten e, faşist olmayan bir yaşam e, e, lafını kullanıyor Foucault. Bu bir türlü ars erotika Foucault'un cinselliğin tarihini tekrar ele alacağı bir kavram. 77 Deleuze ve Guattari'nin kitabı için kullanıyor. Ama 76 yılındaki Cinselliğin tarihinin birinci cilde olan e, Güç İstenci, Orta de Puissance e, adlı kitapta da doğu ve batı arasında bir e, ayrım yaparken Foucault, Ars Scientia ve Ars Erotica diye Doğu doğuyu erotik, e, Batı ise bilimsel bir sanatla nitelendirirken aslında Döres'ün düşüncesinin doğuda olduğunu bize bir şekilde söylemiş olmuyor mu diye de sorabiliriz. ...şöyle başlıyor... ...Arzulanan Makineler... ...adlı bölüm... ...bir kere... E, ...yine... bir şey aklıma geldiği için... ...bir türlü başlayamıyorum e, cümleye... ...ama... E, ...şunu da söylemek lazım... ...Dönes ve Guattari... ...psikanalizle... ...ilişkilerinde... ...ben... Ego öznesinin bir tür e, çokluğunu ben öznesinin çokluğunun farkında olarak özellikle Guattari'nin Gilbert Simondo'nun düşüncesiyle olan e, ilişkisinden de bahsetmek lazım. Hem de özün hem Filiz e, Guattari'nin bir ben öznesinin konuşma biçiminden çok yani e, Türkçe'de sözcelen ve sözce kavramları kullanılıyor. Ben de onu e, kullanmak zorunda kalıyorum şu anda. Ne kadar tatminkar olmasa bile e, sözce öznesi ile öznesi yani şöyle anlatayım. Gramer kurallarında ben konuşuyorumdaki benle e, cümlenin önermenin konusu yani öznesi arasındaki farkta bunun üzerine çok e, vurgu yapılan bir şey e, Döris Bogatay tarafından bütün bir üçüncü tekil şahıs ...öznellik ve kişisellik dışı bir fiil öznesi yani sözcüleme öznesi olarak kitap başlayacak. Bu aynı zamanda id kavramı psikanizdeki yani o Fransızdaki sa fiilin öznesi id olacak. Yani bilinç dışının işte meşhur Freudian topikteki, Freudçu topikteki üst ben ben ve id. İşte id deniyor. Başka bir şey çok kötü ama ne yapayım, e, kullanmak zorundayım. O da belki. Ama e, psikanalistler buna id diye çevirdikleri... Alt Efendim? Alt-benlik diye çevirdiler. Şey Alt-benlik başka bir şey, aynı şey değil çünkü. E, Şimdi bir problem var. E, hemen bir parantez etmek zorundayım bunun üzerine. Türkçe'deki psikanaliz çevirisi e, Fransızca'dan geliyor ilk başlarda. Ve Fransızlar e, bir tür milliyetçi bir şey yapıyorlar prolet çevirirken. Freud'un döneminde biraz daha önce yani 1900 öncesi Jeanne subconscient lafını kullanıyor Fransızda bilinç altı bilincin altı halbuki Freud'un kullandığı kavramda alt değil öte var ve Fransız'dan Türkçe'ye çevirirken bu hmm. Fransız'ı çevirdiler çünkü Fransızca'ya. Hmm. Ve bilinçaltı diye geçti. Ve Türkçe'ye bilinçaltı kavramı yerleşti. Bu Fransız Janine'nin kavramı. Ve Fransız'ı saptırdılar çevirirken. E, Türkler ise e, psikolojinizde alakalar olmadığı için <gülüyor> e, altı veya dışı fark etmiyordu. <gülüyor> Fransızdaki Fransızdaki 6 nü tercih etmişler. 60'lı yıllardaki bütün Froch çevirilerinde bilinçaltı geçtiği için Türkçe'de hep bilinçaltı bilinçaltı diye gitti. Yakın zamanlarda dışı oldu bu. Ötesine gittik. Dışarıya çıktık. Altından dışarı gittik. Hocam <gülüyor> bilmemezlikten <gülüyor> Bunun memleketten kaynaklanıyor değil mi? Yani bu Türklerin tercüme olan sorunundan Hayır, var mı? Hayır, Fransızdan gelen geldi. Yani Fransızdan çevrildiği için oluyor bu. Kaba Türklerdi Fransızların. Yani... Şey yani politik bir şey. Benim? Politik şey. Eee vallahi eee politik old Fransızlarınki politik bir şey. Bizdeki yapılar. Bilmem niçin politik? Ben, biraz zor yok. Değil çünkü çevirenler atıyla tokatlı selahatıyla falan gibi insanlar yani. Dolayısıyla cumhuriyetle çok alakaları olmayan bir entelektüel grubu. Mesela kavram olarak bize yabancı bir şey öte anlamında yani dışı veya bilinçaltı ya da bilinçüstü de bize çok uzun bir şey kavraması olarak düşünüyorlar. Bilinçüstü, o da yok. Yani, Genelek olarak mesela İslam üzerinden bir <gülüyor> zaman bazı kavramlar çok ikişe geçiyor. Mesela sizin ön sözde belirttiğiniz İbn-i Arab üzerine. Ben mi belirtmedim? Öyle bir şey yapmadım. Ben, ben i̇bn Arabi üzerine yazmadım bir, hiç. Yok, öyle değil. Bir, bir cümle gördüm ben. Şeyde. Ön sözünde. Neydi ön sözünde? Deviz tercümesi üzerine. Hı hı. Ee, ondan yola çıkarak söylemeye çalışıyorum. yani Bizde bilim olarak olmayabilir ama neticede nefs üzerine konuşmak önemli küliyat. Neyse başka bir şey. Psikolojisi başka bir şey. Onları çok karıştırmak lazım. Başkanı ayrı da yani yakınlık anlamında çağrıştırması anlamında var anlamda. <gülüyor> yok. Şimdi e, eğer isterseniz e, birinç altı e, bir cumhuriyet ideolojisi yahut e, ona benzer bir şey yüzünden çevrilmiyor. Fransızdan çevirdiği için. Fransa biliyorlar çünkü. E, atlet Tokatlı ve Selahattin Hilal o dönemde Françeviler'i yaparken eee Almanca bilmiyorlar, İngilizce bilmiyorlar ve e, Fransız'daki o 60'larda daha evvelki yahut e, çevirilere bakarak onlardan e, bilinçaltı kavramını alıyorlar. Ve daha önce de kullanılan bir şey aynı zamanda bu. Yani Fransızca ile Türkçe arasındaki büyük ilişkinin o yıllardaki ürünü sadece. Başka bir şey değil. Politik bir şey olduğunu hiç sanmıyorum ben. Subconscious yani İngilizce'de de gündelik kullanımda çok karıştırılan bir şey. Yani sadece Türkçe'de kullanılmıyor. Yani dışarıdan Freud'da olduğu zannedilen bir kavram ama yok İngilizce'de de aynı şey, şey. kavramı bilmiyorum belki onlar da Fransa ama hayır olması lazım çünkü e, yani şimdi Fransızların mesela şeyi çevirdikleri zaman e, uygarlıktaki rahatsızlık Metis'in baştan çirmek zorunda kaldı çünkü kültürdeki rahatsızlık o Fransızlar uygarlık diye bakıyorlar kültüre çünkü Fransız için kültür uygarlıktır ama Alman için uygarlık değil kültür kültür halka ait bir şey uygarlığa ait bir şey değil ...kültürün farklı kullanılımını. Yani Anglo-Sakson dünyası yeme içme kültürü. E, Fransız dünyası entelektüel kültür. Alman dünyası halka ait bir... E, ...yaşam biçimi, konuşma biçimi... ...bimle biçimi falan yani kültür. E, üç ayrı ama Fransızların... ...uygarlık dediği için... ...onu e, Fransa öyle çevirdiler. Malezyna'nın sivilizasyon. Uygarlıktaki rahatsızlık. Ama e, Almancası kültür olduğu için... ...ikinci çevirisinde, Türkçe çevirisinde... Müktür lafını e, zannediyorum galiba kullandılar Metis'teki çeviride ee, Çok fazla e, uzaklaştık belki ama biryse e, <gülüyor> evet e, bu üçüncü tekil şahıs yani e, cümledeki özne ben değil o id yani Fransa'daki sa ...konuşulur... ...gibi yani... ...separlığı... ...şimdi bu... ya yani o diyelim... ...yahut id diyelim... ...yani üst benlik... ...bir tür... ...taşlıtı olan id... ...biri kontrol ediyor... ...biri boşaltıyor, rahatlıyor... ...ego'nun iki tane şeysi... bir kontrol mekanizması... ...insanı kontrol eden bir şey... Öbürü de bir özgürlük alanı, rahatlama alanı. İd rahatlama alanı. İd işliyor. Esta fonction. Bazen kesintisiz, bazen de kesintili olarak çalışıyor şey. İdimiz, bilinç dışı. nefes alıyor, ısınıyor, yeniliyor, yemek yeniliyor. Nokta. Önce, sürekli veya sürekli bir şekilde nefes, ısınma, yeme eylemi. Arkadan ikinciye geliyoruz. Şimdi yemek, e, direkt olarak kullanacağım. İkinci e, şey, e, cümle, Sıçkılara doğru gitmeye başlıyor. Önce aldık, sonra vereceğiz. Sıçıyor. Saşi. Sabez. Yani düzüyor veya sikiyor. Nokta. Şimdi burada en baştan itibaren yemek ve çıkartmak, almak ve vermek ilişkisi başlıyor. Yani Freud'ün ee, hastalarından biri olan Başkan Schraber onun üzerine epey bir e, sayfa var. Aynı zamanda bu 74 yılında kitaptan iki sene sonra Jean-François Lyotard Libidinal Ekonomi kitabını yazdığında tekrar Schraber'le karşı karşıya geliyoruz. Bir paranoyak deliryum geçiren bir Freud'un hastası Şreber. Başkan Şreber bir hakim. Hakim bence tabi Türkiye'deki e, hakimler gibi de bir otorite olduğunu düşünün. Yani karar veren bir mekanizma. Bu deliriumu içinde bir çılgınlığı içinde dünyanın Korkuluşu için kendisinden bir kadın oluşturmak gerektiğini düşünüyor. Yani bir tür travestisman söz konusu. Çok yani e, metin önümüzde olmadığı için sizi sadece kısa bir şekilde anlatacağım. Zaten baştan sonunda onu e, anlatmamıza gerek yok. Çünkü konumuz başkan Şuraber değil. Ama şunu hemen hatırlatıyor çünkü bu cümle bana. Şuraber'den bahsediliyor. E, bataydan bahsediliyor. Bu de yemek yemek, e, ısınmak ve e, terlemekle sıçmak ve sikmek kıça ait bir eylem, ağza ait bir eylem. İki tane vücudun dili. Çünkü Srebber kıçından güneşe aldığını ağzından da yemek aldığını düşünüyor ve kıçından aldığı güneş aynı zamanda batayın bir kavramı ee, e, lanus soler güneşsel göt <gülüyor> tabii bir yandan alıyor bir yandan veriyor e, vücut ve yüzeyde olan bir işlemden bahsediyoruz. Çünkü hemen bir sayfa sonra bize e, Beket'in ve Antoine Artaud'un alıntılarını verecekler. Beket'teki şizofrenlerle Artaud'daki yüzeye ait, deriye ait olan dünya yani yüzeyden bahsettiğim yani çarıkli çizgi Van Gogh üzerine yazdığım metin bu. Toplumun intihar ettirdiği Van Gogh diyor ki, Arto insan bedeni gezin altında fazla ısınmış bir fabrikadır. Ve dışarıda hastalık parlamaktadır. O parıltıyla terlemektedir. Bütün derinin üzerindeki deliklerden ve bütün bu deliklerde her biri paramparça. Birbirinden ayrılmıştır. Şimdi burada e, özellikle yüzey Altı ısınan bir yüzey deri ve içinden terliyor. Yani yüzeye ait olan dışarıdan gelen hastalık deri sayesinde korunuyor. Hani mantıki gelen bir şey değil mi? bize terleyerek ateşimizi atıyoruz. Ama Arto'nun dünyasında dışarısı zaten hastalığın olduğu yer. Yüzey bizi koruyan alan. Hemen burada bir parantez yapmak istiyorum. Ee, Lakan Dölöz'ün bu Antio dipinden sonra Dölöz'ün öğrencilerinden birinden aynı zamanda Lacan'ın da yakın e, o öğrenci Dölez hakkında bir kitap yazmasını rica ediyor. Lacan rica ediyor. O da Dölez'ü siyah gözlükleriyle ve uzun tırnaklarıyla Greta Garbo'ya benzeten bir cümle yapıyor. E buna Dölez'ün vermiş olduğu cevapta da, da yani sen beni bir e, Hollywood yıldızına benzetiyorsun tırnaklarım yüzünden ama bir kadına benzetiyorsun ama tırnaklarım uzun. Çünkü kumaşlara karşı dışarıdaki bana alerji yapan dünyaya karşı tırnaklarım parmaklarımı koruyor diyor. Yani bedenin parçasının yüzeyinin dış dünya ile temasındaki koruma ilişkisi. Hastalıklara karşı vücudun Kendini dış dünyadan koruması. Arto'nun da e, organsız beden buna geleceğiz ama e, kavramıyla e, yüzeyi beraber düşünmüş olduğu bu tıpkı dışarıya karşı organların yüzeyin yani organların bir Ayrı, ayrı olması, parçalanması organizma yerini yüzeyinde dışarıya karşı kendini korumasıyla alakalı. Ve burada demin söyledi yenen ve atılan dışkılanan arasındaki ilişkide Freud'ün id kavramı için diyorlar ki ne büyük bir hata, üçüncü tekil şahısın kullanımında id kavramını, id kelimesini daha doğrusu kullanmış olmak. Çünkü başka bir kelime var, daha sonra hep o çıkacak karşımıza ve Foucault'a da çok geçen bir, bir fiil öznesi. Yansız olan ne erkek ne kadın. İkisi de olan. Yani bugünkü e, queer teoriye çok yakın yerlerdeyiz aslında. Yani o cinsiyet ayrımı üzerine kurulu olan, kimlikler üzerine kurulu olan bir özneden çok. Hem o hem o olan on, Fransızdaki on. Yani e, İngilizceki boğan. One speak. Konuşuluyor. Parle. Konuşuluyor. Ve onun için niçin bilinç dışının üst benlik, benlik ve id arasındaki üçüncü tikli şahısı kullanarak başlıyoruz. Ve bu çünkü fiilin öznesi olarak kullanılıyor ama Aynı zamanda onun psikanetik anlamını kullandığımızda da bu üst benlik ve benliğin özgürleştirici alanı olmaktan da çok uzak. Ee, açayım söylediğim cümleyi bilinç dışı zaten bir id. Özgürlüğüne ihtiyacı olmaksızın, Lakanın söylemiş olduğu gibi bir dil gibi yapılanmış olmaktan çok akışkanlığa sahiptir zaten. Her yerden atmaktadır, kaçmaktadır ve yani ikinci bir topyeye ihtiyacımız yok bir nesih için. Freudyen topyeye ihtiyacımız yok. Ben ego üst benlik ve id arasındaki o e, kontrol ve rahatlama mekanizmasına ihtiyaç yok. Zaten bilinçişi sürekli bir şekilde işliyor. Ama tıpkı fabrika gibi işliyor diyorlar. Arto'nun derinin şeyi gibi e, aşırı ısınmış bir makina gibi bedenin altındaki derinin altındaki bedeni tarif ettiği gibi bilinç dışı da makinasal bir şekilde bu kavram Filiskvattari'ye ait makinenin makinesi, makinasallık mekanikten ayrılan bir şey. Çünkü mekanikte bildiğiniz gibi herhangi bir parçayı çıkarttığınızda mekanik işlemez. Makinasallıkta bütün o ayrışık parçalar arasında her biri birbiriyle alakalıdır ama bazen birini çıkarttığınızda hala işler. Aynı vücutta olduğu gibi. Vücutta olduğu gibi diyorum çünkü Döloz 69 yılında bu anlamın mantığını savunacağı zaman ikinci tezi Birincisi fark ve tekrar, ikincisi anlamın mantığı. 68-69 yılları bir ciğerini kaybediyor. Yani ameliyatlar bir almak zorunda kalıyorlar. Tek ciğerli ondan sonra yaşayan biri. Yani. ...bu Arto üzerine düşündüğü ve bu e, anlamın mantığını yazdığı sırada bedensel olarak da e, büyük bir ihtimalle kendi e, dünyasında o işleyiş tarzıyla alakalı olarak çok yakından hissettiği bir organsız beden. Arto'nun organsız beden kavramına epey yakın bir yerde yaşamını sürdürüyor. Yakınlık içinde. Ve de tabi e, hem Döruz'ün hem büyük bir oranda ikili karşıtlıklar arasında yani doğa e, insan, doğa toplum e, veyahut metafor, metonimi falan dil, yani dil biliminin, psikanalizin ve e, sosyal teorinin yahut sosyolojinin yahut felsefenin ikili karşılıklar olarak e, ele almış olduğu bu düşünce dünyasının e, erkek kadın yahut beyaz siyah vesaire ikili karşılıklar üzerine almış olduğu dünyanın e, düşünce dünyasının çok çok e, Ötesinde bir yere yerleşmeye çalışıyorlar 72 yılında. Yani düşünceyi ikili karşıtlıklar üzerinden çıkartıp bir tür özdeşlik sonrası bir e, felsefi düşünceye geçmeye başlıyorlar. Yani çünkü bütün bir hegelci gelenek değil mi e, dialektik olarak Birbirinin karşıtı olan A ve B ilişkisinde hep sentezlerle işleyen bir düşünce. Yani birleşme üzerine bir düşünce. Halbuki Döres ve Guattari de birleşmeden çok ayrışma üzerine kurulun bir sentez söz konusu. Onun için makinesal birbirleriyle ilişki içinde olan ama heterojenliklerini, ayrışıklıklarını koruyan bir sentez. Ve o sentezde biraz yavaş yavaş belki bizi son kitaplarına doğru götürecek olan kavramı da kullanmaya başlayabiliriz. Aslında bu hem binyayla da hem e, anlamı mantığında kullanılan kavramlar içkinlik planı kavramı. Yani birleşmeyen bir ayrışıklıklar üzerine kurulu olan bir sentez bir tür Aşkınlık sentezi değil yani A ve B'nin aşıp Afe Bunk diyor değil mi Hegel? Depasseman Fransızca diyorlar. Taşıyarak aşma aşkınlık üzerinde kurulu olan aşma üzerine kurulu olan bir anlayıştan çok kendi içinde içkinlik planında yahutta da eee plan de konsistans, bir tür dayanıklılık planında e, düşünülecek olan bir düşünceye doğru bizi taşıyacak. Biraz daha açarız ama e, ona daha sonra geleceğim için şu anda onu sadece söylemekle bırakıyorum. Daha sonraki e, seminerlerde. İçkinlik planı e, Felsefe Nedir kitabının ikinci bölümü yani kavram ve plan arasındaki felsefi birliktelik ve fark üzerine düşüneceğiz ama sonra. Şimdi arzulanan makinalarda duruyoruz. Ve Hemen arkasından zaten demin söylemiş olduğum başkançlı haberle ilgili bölüm geliyor. Tabi bir Levistrosla küçük bir dalga geçme cümlesi var. Her şey makina, birbirleriyle birleşiyorlar, ikileşiyorlar, çiftleşiyorlar vesaire vesaire. Kıpkı süt üreten bir annenin memesinin çocuğun ağzıyla çiftleşmesini gibi veyahut da bir anoreksikin ağzının yeme makinesini almaktaki yemek yemek makinesi yani işin yapmış olduğu eylem e, yaptığı o yiyeyim mi yemeyeyim mi arasındaki ilişki tamamen bir anal makine ama aynı zamanda konuşma makinesi. Yemek yemek ve konuşmak. Döloz'ün e, anlamı mantığından beri üzerine durmuş olduğu iki tane kelime, fiil daha doğrusu. Yemek Konuşmak Hani yemek yerken konuşulmaz Gibi Halbuki konuşuluyor Çünkü Zaten yemek yerken konuşuluyor ki Sesin Ses bilim ve anlam bilim Arasındaki Dile dönmesindeki Örgütlenme Bozulabilsin anlam dışı ve gramer dışı bir dil çıkabilsin ortaya. Tabi bu yine atlıyorum ben bunu ilerleyemiyorum bir türlü ama e, aklıma gelmişken söyleyeyim. Dil bilim dünyası içindeki bir Fransa'nın 70'li yıllar 60'lar, 70'li yıllar Kitapçıya girdiğiniz zaman 76 da hala devam ediyordu ama azalmıştı. Büyük bir dil bilim kitaplarının olduğu bir bölüm vardı. Şimdi öyle bir durum yok artık kitapçılarda. Dil bilim üzerine kurulu bir düşünce dünyasının Fransa'sında, gramer, dışı, dil dışı ve sesle. şizofrenik sesle yahut da. Louis Walson Şizo ve Diller diye bir kitap Jelotson'un sözünü yazıyor. Walson'un Amerikalı annesiyle ilgili olarak kaleme aldığı kitap olduğu gibi yayınlanmış. Şizofrenik değil. ...yahut Artaud'un şizofrenik... ...dili... ...sesle... ...kelime arasındaki... ...Fransa'daki dikte, dikte olan, diktesi olan... ...yani yazılış kuralları olan... E, ...kelime arasındaki... ...ilişkiyi... ...sese doğru çeken bir... ...dil. Bu aslında Raymond Roussel'den de gelen bir şey. Bir yanda... ...Raymond Roussel... 19. Yüzyıl, yüzyılın sonundaki bir edebiyatçı bir, bir çevirildi Türkçe'ye. Nasıl çevirildi bilmiyorum ama Lotus Söler diye. Yani e, Anistöler yerine Lotus Söler var. Güneysel Lotus. Ama asıl e, Raymond Rousseau'nun en çok sürrealistler tarafından beğenilmesi Marsilya'nın ona olan hayranlığı, Fransızca'daki sesi kullanarak iki ayrı dizi ortaya çıkartmasından geliyor. Mesela, le four pantalon rouge, le four pantalon rouge. Arasındaki fark biri kırmızısı kuvvetli olan pantolon Lefort pantolon rouge Lefort pantolon rouge da tahta ayağı kırmızı olan bir korsanın ifadesi Düşan bundan çok oynadı lavi mesela değil mi kendi kendine kadın kılığına girerek o tarafını çektirdiğinde altında Rossvi yazıyor bu isim aynı zamanda gül hayattır Yahut Mona Lisa'nın Leonardo'nun e, Mona Lisa'sının sakalını bu yaptığında l ha L, H, O ve Q harfleri. De, q harfi okuduğunuzda L, H, O, Q. Kıçı yanmakta olan kadın. Mona Lisa. Sırlı tebessümün ye adlandırılan tablonun kıçı bir olan bir kadın olduğu yani Arto'nun bu korku tiyatrosu bağırışı sesi kırması e, bulursam size getiririm Arto'nun sesini e, çünkü en son yapmış olduğu bir radyo konuşmasının e, şeyi var ama o kaset yani bilmiyorum kaseti bulabilir miyiz dinlemek <Gülüyor> için e, Tanrı'nın yargısından Son Yargısından Çıkmak Üzere diye bir metin. <gülüyor> Olağanüstü metni 1947 yılında radyo konuşması. Ee, bütün bir şizofreni ve dil arasındaki o büyük yaratıcı ilişki örneği olarak okunabilir. Tabi Dönersem ben metni <gülüyor> ee, neydi? Anoreksik'in o iyi mi yiyeyim mi diye e, karar verememiş olduğu anal makine konuşma makinası aynı zamanda nefes alma makinesi yani astım krizi fiziki bir fizyolojik bir şeyden bahsediyoruz. Makina metaforik değil. Kelimesi kelimesinde kullanılıyor. İşte böyle. Türkçe'de öyle çevirdiler. Anı kullanacağım yine. istemeden de olsa. İşte böyle yaptakçı oluyoruz. Tahsin Yücel Brikolörü e, Claude Lévi-Strauss'un yaban şey, düşüncesinde. Tamam. Yok şeyde e, hüzünlü dönenceler Tristropik kitabında Bricolör'ü yaptakçı diye çevirdi. Yani Bricolör sonuçta yapıyor takıyor tabi ama ne kadar yaptakçı olarak çevrilebilir bilmiyorum ama Fransızı daha kolay. Fransızlar için daha kolay bir kelime. Yaptak dediğiniz zaman hani çıt çıt pıt pıt gibi Türklerin mücadele ettiği kelimeler varmış. Onlar gibi bir kelime çıkıyor karşımıza. icat yani. E, brikoler Aslında hani el iş eli, eli, eliyle iş yapabilen insan demek Hani e, apullü yerine takabilir yahu elektrik e, bozulduğu zaman bir şeyi e, alıp e, bakıp ondan e, nasıl mekanizmasının olduğunu anlayıp bilmeden bir işi yapabilen insana brikor deniyor ve de bu şekilde bu brikoler lafını e, kullanıyorlarö buları ve ilk daha kitabın başında Claude Lemistros'a bir güm diye bir şey vuruluyor. Ve bu her biri küçük makine olan ve her seferinde de enerjiyle, akışkanlıkla ve kesintilerle dolu bir yaptakçılık. Şimdi böyle ki çocuğun anneni memesinden almış olduğu süt akışkanlık başlıyor. Çektiği anda kesinti aldığı anda akışkanlık devam ediyor. Ve geliyoruz başkan aşırı haberin ...gökten gelen... ...ışıklar... ...yani... ...deminki Batay'ın... ...kavramıyla... ...güneşsel kıç... ...ve emin olun ki diyor buyuruyor... ...Gözbegat tarihi. ...böyle oluyor yani... ...başka başına ...bir şeyin farkında bir şey üretmekte, hatta bundan bir teori bile yaparız diyorlar. Şimdi e, bunu okuyan bir e, 60'lı yılların Marksistini düşündüğünüzde e, <gülüyor> e, sinirlenmeyi ve işte almayı alay almaya çalışmayı anlayabiliriz. Üretim biçimi artı değer. E, üretim ilişkileri derken bir arzu akışkanlığı içinde bedenin yapmış olduğu işlevler üzerine bir kitap çıkıyor karşımıza. Ama o kadarla tabii e, ilerlediğimizde bütün bu zihniyetin nasıl teorize edilmeye başladığını görmek mümkün. Yani bir şey oluyor. Ürüyor ki o Şiraber'in yaptığı şey kadın olmak istiyor. Ki İsa nasıl dünyayı kurtardı tanrının oğlu olarak o da tanrının kadını olarak kurtaracak Şiraber'de. Yani deliriyum bu. Freud bu. Hastasından tabii. İkinci paragrafa geldiğimizde bir karşımıza şey çıkıyor. Mesela Bühner, Voisine yazarı, Lensin yazarı, Bühner'in meşhur e, Voisine çığlığı, e, bir ev belki Veredik Manon de Boyer adlı bir sanatçı. Svely üzerine bir belgesel yapmıştı. Svely Rolnik tam bu kitap sonrasında Brezilya'daki darbeden kaçıp Paris'e gelen o zamanlar genç bir kız Döloz'un derslerine düşüyor ve o anlattığı hikayede sanatçıya anlattığı hikayede işkence görmüş bir devrimci kadının bu psikik dünyasının içinden Döloz'un ona Wojtek'in çığlığı üzerine çalış dediğini söylüyor ve çalışmıyor. Söly Rolnick ama sonra yani ee, Biliyorum ki çünkü anlattı, beraber çok konuştuk Söly Rolnick'le. Brezilyalı kuzinin, Dülöz ailesinden. Ee, yıllar sonra fark ediyor ki çalışmadığı çığlık aslında onu o kendi sıkıntılı dünyasından kurtaran şey... Ruhner'in de bu Lens adlı kahramanı dışarıda bahçede dolaşan bir şizofren. Fakat diyorlar ki bunlar, bu çok iyi bir şey yani. Hava alan bir hasta var. Divanda yatan bir hasta yerine. Yani nevroze divanda yatacağına şizofren açık havada bahçede dolaşsın daha iyi. Ateş bir Guattari yapılan bir, Teres ile yapılan bir konuşma da şey diyordu. Gerçekten nevrozileri düzeltmek, nevrozlu insanları düzeltmek daha zor. şizofenleri düzelt, yani iyileşmek daha kolay, ama zaman harcamak lazım. Bilmiyorum ne kadar, e, ben şey değilim, e, psikanalist veya psikiyatrist değilim ama e, Dölos ve Guattari'nin bu kitaptaki şizofreniye yaklaşımı aynı zamanda çok eleştiri alan ikinci bir konu çünkü bir e, gazeteci kızın dönözde yapmış olduğu söyleşide gazeteye şu yansıyor hayatlarını şizofren görmediler şizofreniden bahsediyorlar Tabii Döloz'un söylediği şey çok basit acaba diyor hayatta şizofren görmüş insan var mı? Ki biz görmediğimizden bahsediliyor. Bir. İkincisi Felix Quattari 60'lı yıllardan beri demin söylemiş olduğum gibi Labort kliniğinde çalışıyor ve devamlı e, şizofrenlerle beraber. Ve tabii bütün bu 72 yılındaki bu kitabın Çıktığı dönem Bunu tabi söylemek lazım Unutuyordum İlk başlarken Antipsikiyatri Üzerine yapılan Büyük Devrimci mücadelenin Başladığı yıllar 70'lerin başı Yani Foucault'un Deliliğin tarihi yandan Lang ve Cooper'ın İngiltere'deki çalışmaları Lang'in Mary Barnes ile olan hasta doktor ilişkisi çok kısa özetlersem Mary Barnes, ben Marie Barnes'ı gördüm 1980'li yıllarda e, yani ...hasta değildi. Agnes Varden'ın... ...bir filmi üzerine konuşmaya gelmişti... ...Paris'te. Ama... ...Kingsley Hall'da... ...Roland... ...Roland Lang'le... ...olan... ...yaşantısında büyük bir... ...şiddetli bir ilişki var... ...doktor-hasta ilişkisi. Mary Barnes şizofren ee, Lenk'le aynı evde kalıyor. 24 saat beraberler. Yani zaman lazım bir şey biraz da o büyük beraberlik. Kavga, dövüş, e, yerlere e, boklarını yapıyor, onları alıyor, duvarlara sürüyor. Lenk'in üzerine saldırıyor. E, ve uzun süren bir tedavi ilişkisi sonucunda Lenk antipsikiyatrik bir psikiyatrinin ötesi psikiyatrinin ötesi bir e, ilişkide Mary Barnes'ı e, normal yapmasa bile sokağa çıkar hale getiriyor. Diğer yandan İtalya'da bir başka şey var. Francesco Basaglia antipsikiyatri hareketinin önemli isimlerinden biri. 74 yılında Antioy dip sonrasındaki İtalyan solculuk hareketinin içinde ve bunda hemen bir bir parantez daha yapacağım çünkü işçi iktidarı Negri'nin de içinde bulunduğu o dönem grubu dağılıyor. Yani e, Deleuze ve Vatıyar inandığıdip sonrasında kitabının sonrasında e, Marksizm içinden gelen bir grup insan Marksist teoriyi başka yerlere doğru çekmek üzere e, şeyi lav ediyorlar örgütü. E, Bazıları o sırada. İtalya'da ve büyük eylemler yapılıyor sokakta. Bugünkü Beykaniye Mısır, Tunus gibi eylemler. 68 sonrası yeni öznellik hareketleri. Akıl hastanelerinin kapalı mekanlardan dışarıya salınmasını öneren bir kanun peşindeler. Ve olaylar sırasında e, Frisquattari İtalya'da çok karışmıyor bu işlere ama orada mecudiyeti Anlatılıyor. Bunu e, Dölöz'le ilgili yapmış olduğum buradaki Punk Sanat'taki e, sergide Jean-Jacques Lebel'in performansı içinde e, anlatıyordu. E, 1970'li yılların ortalarına doğru 74'teki zannediyorum. Antipsikiyatri hareketinin o büyük e, sokak hareketleri sırasında Guattari'nin köşede oturup e, izlemesini. Guattari aynı şekilde Paris 68'i de böyle izliyor. Yani e, Sorbon'daki öğrenciler kadar aktif değil. Ama gözlemci. Mevcut. Deleuze, e, Lyon'da o sırada 68 sırasında çok heyecanlı olduğu söyleniyor ve 68 içinde yani sonrasında daha doğrusu 68'in iflası üzerine konuşulurken sürekli bir şekilde yaptıkları vurgu de leuze ve guattari'nin aslında devrimin gerçek moleküler devrimin olduğu 68'de. Çünkü 70'li yıllar kitap çıktığı sırada Fransa'da Giscard d'Estaing var. Ee, Fransız e, Cumhurbaşkanı dönemi. Bir Simone Bey'in kanunu o dönemde çıkıyor. Yani kadınların çurtaş hakkı ve kanunen bunun devlet tarafından karşılanması sosyal siporta tarafından bu tabi çok önemli bir atılım. Yani e, 1970 feminizmi için büyük bir sembol. İkinci büyük Hizkar'ın De Gaulle'ün aslında yani Pompidou'nun asıl e, büyük çeyisi ikinci atılımı Hizkar öncesi Paris 8 Üniversitesi'nin kurulması. Velsen Üniversitesi ve ki bütün bu nüvem orada toplanmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Bahseti kapattım. Ee, yani <gülüyor> ki böhnerin bu açık havada gezen şizofreni divanda yatmasından daha iyidir. Fakat aynı zamanda. Bühner'in metnindeki aile, anne, baba. Meselesini de görmeye başlıyoruz. Buradaki metinde. Tamamen diyorlar bu şizofren şizofrenin bahçedeki dolaşması gidip Babasını bulduğunda yani doktorunu bulduğunda onu zorluyor. Allah'a, dine, anneye, babaya saygılı davranması için halbuki lens, cizofilimiz Tanrı Allah, anne baba yerine dağlara bakıyor. Dağlardaki karlara bakıyor ve oradaki başka tanrılar yahut da tanrının olmadığı dağlardaki, ailenin olmadığı, babanın olmadığı, annenin olmadığı sadece doğanın olduğu bir dünyaya bakıyor. Ne yapayım babam diyor papaza. Yani papaza baba diyorlar ya. Hopper. Bundan daha iyi ne alabilirim? Doğadaki karlardan, dağlardan, yıldızlardan. Bırakın diyor yani e, anayı, babayı Tanrı'yı, dini. Rahat bırakın beni. Kapalı tırnak. Şimdi tabii makina kavramı her şey ister göksel, ister yıldızlara ait, ister gökkuşağına ait, ister alplere ait, dağlara ait. Bütün bu Göksel makine Göksel makine biraz hani e, tabi devletsel de aynı zamanda diye okuyabiliriz bunu. Göktürkler diye bir devlet var değil mi? E, Döloz'un kafasında Göktürkler bir yok ama hmm, <gülüyor> Göksel makine İnse kapattım Göktürkler'i <gülüyor> rahat bırakalım onları da bütün bu yıldızlar, dağlar, karlar doğayla ait olan her şey aslında bedenle birlikte işliyor ve çiftleşiyor yine bir alıntı Bütün bir lensin bu Bühner'in metnindeki karşı karşıya kaldığı sonsuzcesine olan bu güzellik aslında ruhun taşlar, metaller, bitkiler, sular ve bütün bu doğaya ait nesnelerin rüya içinde tıpkı çiçeklerin havayı kokladığı gibi veya ayın büyüdüğü veya küçüldüğü doğadaki gibi büyük bir nefes veriyor. Yani ana baba din tanrıdan çok daha fazla nefesi açık olan bir doğa. Tabii burada hemen ee, demin bahsetmiş olduğumuz şeyi görebiliriz yani doğa ve toplum doğa ve insan ikilik karşılıklarının tam tersine bunların birlikte işlediğine dair bir örnek içindeyiz yani Fransız düşüncesinde aydınlanmadan biri ya Descartes'ten biri Doğanın başka bir şey olduğu, insanın başka bir şey olduğu, toplumun başka bir şey olduğu, doğayı ele geçiren, ona hükmeden aklın yahut toplumun yerine doğayla birlikte oluşa giren bir insan formu. ...çıkıyor karşımıza. Yani... ...Feliz Guattari'nin hayatının sonunda... ...Fransa'daki ekolojist hareketinin... içinde olması... ...üç ekoloji aslında... ...onun metni. Yani... ...ekolojinin bir... ...çevre sorunu değil... ...tek başına... ...bir siyasi... ...ve aynı zamanda... ...bir zihniyet sorunu olduğu bir bakış sorunu olduğu bir şey yani. Üç ekoloji, doğa, zihin ve politika, toplumsal politika üçünün iç içe geçmiş olduğu ayrımlar üzerine kurulu değil tam tersine kesişmeler üzerine kurulu bir e, felsefi veya siyasi bakış, toplumsal bakış yahut da. Tabi birazcık e, ilerlersek aynı e, yere geleceğiz. Tamamen insan doğa. İnsan doğası veya insanın doğallığının özü gibi kavramlar yerine yahut da sanayi üretimi doğallık ayrımı yerine bunların iç içe girmesi üzerine bir başka bakış. 72 çok erken bir dönem aslında belki bu. Ee, yani ekolojinin başladığı zaman aynı zamanda. Dikkat ederseniz Alman ekolojistlerinin siyasi olarak görünür olduğu bir dönemden bahsediyoruz. 72-74 yılında Börüs'ün de içinde olmuş olduğu bir grup Almanya'da ekoloji teraketinin içinde çok büyük bir ...girişim içindeler. Yani... ...bu ayrımlar... yerine ...birbirleriyle kesişen... ...ayrı diziler oluşturan... ...ve bir dizilerin bazıları... ...ee kesişiyor, bazıları ayrılıyor ve bu e, aslında epi e, karmaşık bir e, şey ama bunu e, belki anlamın mantığına baktığımız zaman e, tekrar ele alabiliriz. Çünkü e, buradan başladım ama e, anlamın mantığına döneceğim çünkü bütün bir Antiyodip'in e, nüveleri 69'daki kitapta e, mevcut. Bütün bu yüzey meselesi, stuvacıların e, zamana bakışının arasındaki fark yani Kronos ve Aion farkı vesaire. Yani düz çizgisel ilerleyen zamanla geçmişi ve geleceği olmayan zaman arasındaki bir fark Aion ve e, Kronos. Burada özellikle bu doğayla ve sanayiyle olan insanın ilişkisini tabii Marksizm ile alakalı bir cümlenin içindeyiz. Yani üretim, üretim biçimi, doğayla mücadele Hegel'den gelen, insanın sanayiyle olan dışsal ilişkisinden çok ve de insanı yaratı kralı yapacak olan bir ilişkiden de çok. Aslında bütün formlar tarafından yani hayatın yıldızların Doğanın, hayvanların hatta insanla bir oluş ilişkisine girdi. Yani daha sonra Deleuze ve Kuwakter'in bin yayladaki e, hayvan oluş, Yahut e, fark edilmez oluş kavramlarına doğru giden e, nüveyi burada hissetmek mümkün. Çünkü kavramlar burada daha yok. Ama Arthur Rambo'nun bir sözüne benzer bir cümle var burada. Yani işte minor politika zamanında onu çok ele almıştık. Zenci olmak istiyorum diyor. En aşağılık olmak istiyorum. Hatta e, aşağılığın da daha aşağılığı olmak istiyorum diyor Rambo. Hayvan olmak bir tür hayvan oluş. Burada da benzer bir şekilde bütün bu biçimler ve cinsler, cinsiyet cinsleri yani erkek kadın yahut biçimler bütün bunlar doğayla ve hayvanlarla bir tür organ makina denen şeyi enerji makinasının üzerine yerleşip onunla ağaç ilişkisine ona takılma ilişkisine daha doğrusu, ama o ilişkide de ağacı vücudundan çıkartan ağzın içinde bir göğüs anne göğüsü ve kışta bir güneş evrenin makinasal düzeninin ebedi hali. Tabi bir yandan büyük bir eleştiri var ama diğer yandan büyük bir e, Fransa'daki ve Almanya'daki marjinal kalmış bir edebiyata büyük bir övgü var. Yani e, dirilik kımarhanelik, akılsızlıkla düşünülen edebiyatlara büyük bir övgü çıkıyor. Yani Döres her zaman için Göte'nin o büyük rasyonel düşüncesine karşı Kleist'in değil yumruğunu tercih ettiler. Satrın egzistansiyelizmine ve hatta Batay'ın bütün majlale rağmen Batay'ın psikanalitik kitabı perversite içinde bile olsa annem mamer kitabından çok uzakta bir başka edebiyata doğru uzanıyorlar. Yani dialoglarda Clarpa ile ele almış oldukları kitapta Deleuze diyor ki İngiliz ve Amerikan edebiyatının üstünlüğü Fransız edebiyatına nazaran o büyük Fransız edebiyatına nazaran ve Almanya edebiyatına nazaran onların bütün bir aile toprak anne baba devlet ilişkilerine nazaran akılcı bir aydınlanma düşüncesine nazaran tam tersine yolda olmayı seçmeleri gibi. Yani Anglo-Sakson pragmatizmi işte William James, Dewey, Peirce vesaire. Yani ister edebiyatta, ister felsefede, ister dilde çünkü Peirce gelecek diye daha sonra. Bir arada Danimarkalı bir başka bir dil bilimci var tabi. E, Pesquartal'in çok ilgilenmiş olduğu. Yilmself. E, H-E-J-L-M-Ö-S -E Yilmself -E -E -E diye bir Danimarkalı dil bilimci. Bütün bir Kafka kitabının ön üzerine kuracaklar. 74'te minor bir edebiyat için Kafka kitabı Danimarkalı dil bilinciminin dildeki yapılan ayrımın nasıl iç içe geçtiğini söylemesi üzerine olacak. Yani içerik ve ifade birlikteliği. Yani hep bir birliktelikten bahsediyoruz. Ayrımlardan, ikiliklerden, karşıtlıklardan çok kesişmeler, rastlaşmalar, ayrışmalar, tekrar rastlaşmalar. Olay. Olay felsefesi bu. Olaya tekrar döneceğim. Dur oluruz mu? Yok. Bayakabiliriz yani. Aynı konunun içindeyiz yani e, kitabın başında hala. İnsan ve doğa birbirinin karşısında duran iki tane terim gibi hatta birbirlerine zıt gibi duran terimler olmaktan çok bir nedensellik ilişkisinde bir anlayış ilişkisinde ifade ilişkisinde bulunan bir ilişkiselliktedir. Ve buradaki üretimde bütün idealize edilmiş ve bir arzuyu dışlayan bir Bütünlüğün Sürecinde içkinlikte anlaşılabilecek olan bir şeydir Ne demek bu Üretim İnsanların Birbirleriyle ilişkilerinden çok Marx'ın Çok sıklıkla vurgulamış olduğu şey Üretim ilişkileri insanlar arasındaki ilişkiler yerine doğayla insanın birbirlerini anlama ifade etme etki tepki ilişkisi bütün bu gerçek üretilen e, ürün arzunun üretimi. Geldik arzuya. Şimdi bu arzu kavramı Foucault için Falih'inoucault için değil bütün bir antiyodip okuması için ilk kavram. Çünkü arzu da demin bilinç dışının akışkanlığından bahsettik. Arzu da bir akışkanlık ilişkisi. Fakat şöyle ki arzulanan makinalar kavramı Lakancık psikolojik bir nesneyi eksik olan bir nesneyi arzulayan öznesi üzerine kurulu bir kavram değil. Özne'nin suyu arzulaması çocuğun anne sütünü arzulaması üzerine bir ilişki değil karşılıklı bir ilişki. Onun için arzulanan olan bir makine. Arzulayan değil. Arzulamıyor bir şey. Eksik arzulanmıyor. Arzuladığı tarafından kapılan bir arzu. Machine desirant arzulanan makineler özne nesne ilişkisi üzerine kurulu olmayan bir ilişki. O bakımdan da Arzulanan üretim, burada deminden beri Allahsız ve babasız, kutsal ruhsuz, Omo Natura'nın, doğal insanın, psikiyatrisinin, Marksist değil ama materyalist olduğunu vurguluyorlar. Yani maddi dünyanın içindeyiz hala belki Althusser'in, Marks'ın geliktik materyalizminde değiliz. Ama arzulanan üretimin materyalizmindeyiz. Şimdi burada çok ilginç bir yakınlık kurmaya başlayabiliriz belki. Althusser'in rastlantı materyalizmi kavramıyla, <gülüyor> Politik yazılarının zannediyorum birinci cildinin sonunda, aklımda öyle kaldı, bakmak lazım mı? Bir rastlantı materyalizminden bahsediyor Lüvi Althusser. Aslında bu kesişmelere çok benzeyen bir şey var. Bir yağmur metaforu var Altüser'de. Yağmur yağıyor ve yağmuran yağmur düşüncelerin damlalarından oluşuyor. Artık maddi olan bir tarih değil. Materyalizm historik, Tarihi materyalizm değil. Diyalektik materyalizmi de değil ama rastlantı materyalizmi içindeyiz Althusser'den e, bu metninde. E, bu metin büyük bir ihtimalle de bu Deleuze ve Guattari'nin veya Foucault'un Derida'nın yaklaşımına oldukça yakın. Çünkü ona da deneyeceğiz ama şu anda Althusser'den bahsettiğim için söyleyeyim. Tarih, ben çok coğrafyanın ilginçliği üzerine hep duruyor diyoruz. Felsefe tarihinden çok enlem ve boylam üzerine kurulu bir okuma. Siyasi okuma. Bunu daha sonra tekrar buraya dönebiliriz ama buradaki bu Öznesiz ve nesnesiz, özne-nesne ilişkisi olmaksızın geliştirilen kapma ilişkisi. Kapma lafını kullanıyorum çünkü 80 yılında daha sonra kapma aygıtı diye bir kavramlar olacak. Devletin göçebeği kaptığı aygıt. Yani hep ilişki dönen bir ilişki. Ağızdan yemek giriyor kaçtan ışık giriyor. Onların e, iki boşluktan çıkan akışkanlık. Şizofrenin akışkanlığı aynı zamanda bu. Ve bu doğayla insanın ama insan dediği şey de şizo, şizofren. Şizonun ilişkisi ne bir amacı, ne bir sonu, ne de sonsuza kadar giden, devamlılığıyla karıştırılabilecek bir ilişkisi vardır. Ne demek bu? İnsanın doğayla olan, o monotüyanın, fizofreninin doğayla olan ilişkisi, akla dait da bir amaç değil, siyasi bir amaç değil, ne de Tanrı'nın sonsuzluğuna ait bir devamlılıkla karıştırılabilir. Yani bütün bir siyasi okumanın ister teolojik, ister materyalist, ister, materyalist diyorum, ister teolojik, ister marxist, isterse de aydınlanmacı diye bakalım, bütün bu hedeflenen organizasyon biçiminin dışında bir akışkanlıktan bahsediliyor. Arzunun akışkanlığı. Ve tabi şuna hemen gelmek lazım belki. Arto'nun Demin bahsettiğim Organsız bedeniyle Arzulanan makineler arasında Birazdan oraya gireceğiz Belki yarın Zaman geçtiği için Belki yarın oraya geleceğiz. Büyük bir Mücadele var Üretime ait olanla Üretime ait olmak istemeyen arasında ...yani bir tür... ...başka şekilde söylersem ben hani... ...çalışmakla... aylaklık arasındaki... ...yahut sisteme dair olmakla... ...olmamak arasındaki... ...bir ilişki... o bakımdan... ...organsız bedenle... ...arzuların üretim arasındaki bu... ...büyük... ...hem ilişki hem bir... E, ...mücadele... Bütün bu ikilik, karşıtlık üzerinde kurulu olan bir ilişkiyi hem görüyor, var. Yani e, evet böyle işlemiyor ama diyor, biraz o bir ama bunlar da yok değiller. Doğa var, insan var. Sanayi toplum var. E, ilkel toplum var. Zaten oraya geleceğiz. E, Antilip'in en ee, sosyolojik ya tarihi olan bölümü, barbarlar, pardon, vahşiler, barbarlar ve uygarlar arasındaki ayrı söylemsel oluşumlardaki kodaj, kodlama, sürkodaj, üst kodlama, dekodaj, kodsuzlaşma ilişkisi. Çünkü bütün bu ikili karşılıklar üzerine olan makinelerin rejimi ikili bir kural üzerine kurulu ama asosyatif yani beraberce cemaatleşebilecek olan bir rejime ait. İkili, ikili bir kural ama ikili kuralı birleştiren bir rejim. Dööz'de sık sık bu düşünceyi göreceğiz. Sürekli bir şekilde içkinlik planının oluşumunda hep bir aşkınlıktan gelen bir içkinlik ilişkisi. Yani transandantal diye Kant'ın adlandırdığı kavram Dönöz'ün son mekni. Bir hayat, içkinlik Adlı metin. İntiharından belki yazdığı son metin. Bütün bu karşı karşıya gibi gözükenlerin aşkın içkin nasıl beraber çalıştığı üzerine. Univoke, bi, bi, univoke gibi. Ama buradaki Lacancı psikanalizin ya o ya o tercihinin tersine bir bağlaç kullanıyorlar. O ve o ya o ya o değil. Yani erkek mi kadın mı? Doğa mı insan mı? Toplum mu sanayi mi vesaire? Yani toplum mu doğa mı tarım mı sanayi mi gibi ikili. Zıtlıklar veya karşıtlıklar yerine sürekli bir şekilde bunların birleşmesinden oluşan bir rejim. Çünkü her seferinde makine başka bir makine hep devamlı çiftleşiyor, çiftleşiyor, çiftleşiyor. Ağız, memeyle, sütle, meme, ağızla. Birinin birinin ön üstünlüğü yok. Meme ve ağız beraber. Ve, ve, ve. Kolektif yani üretici bir sentez. Ayıran, bunların farklılığını vurgulayan, olumlayan... ...ama aynı zamanda da bunların birlikte çalıştığı bir sentez. Aşan değil, içkinlik planının içindeki bir sentez yine. Akışkanlığın... Bütün bunları birleştirdiği bir sentez. Yani iki ayrı organın birbirleriyle olan süngerimsi ilişkisi. Açık ilişki. <gülüyor> Ve bu ilişki kimi zaman akışkan, kimi zaman akışkanlığı kesen bir ilişki. Yani bu e, Şöyle e, tercüme edebiliriz belki, hani siyasi anlamda ya da felsefi anlamda. Önce felsefi anlamıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Mutlak ufukla göreli ufuk arasındaki fark gibi. Yani birinde ilerliyorsunuz fiziki olarak ve ufuk da sizle ilerliyor dolayısıyla değişiyor. Mutlak ufukta fiziki olmayan ve tıpkı bir anda yıldırım düşmesi gibi her şeyi değiştiren ufkun mutlaklığı. Yahut da daha başka bir örnek vereyim. Bu ee, Olağanüstü bir özgürlüğe ait bir id değil, bir değil. Kimi zaman özgürleşen, kimi zaman da faşistleşen bir ihtişi. Onun için arzu kimi zaman baskıyı arzuluyor, kimi zaman özgürlüğü arzuluyor. Arap dünyası, bu güzel bir örneği olabilir yani. Bugüne kadar 30 yıldır o dünyanın içindeki yaşamlarını bir gün ne olduysa değiştirmeye kalkıyorlar. Arzunun akışkanlığında bir değişim olmuş. Bakımdan. Arzu akıtır yöneltir ve keser. Bazen kesiliyor arzusu. Devrim diye başlıyor. Stalin geliyor. <gülüyor> kışlık, kışlık sarayı ele geçirilmiş ama arkadan bir terör rejimi yahut da Oyla seçilmiş bir nazi Almanya'da. Halkın nereye, neyi, ne zaman arzuladığının kestirilmesi zor. Çünkü bir manipülasyon meselesi değil arzu. İçkin bir şey. Yani dışarıdan biri böyle yap dedi diye arzulamıyor ben susadım şimdi ağzım korudu su içeceğim değil. Bir kuvvet beni suya itiyor. Suyu da bana itiyor. Düşünce yok. Efendim? Düşünce yok. Yani, düşünce... düşünce yok değil. Ee, düşünceden daha kuvvetli bir düşünce var. Yani düşünce diye düşündüğümüz rasyonel düşünceden daha kuvvetli olan başka bir düşünce var. O da metastablu bir şey. Sürekliliği, sabitliği olmayan bir şey. Yani felsefi anlamda sabit bir şey değil. Halbuki özne sabit bir şey. Ben bu pantolonu istiyorum sabit bir şey. Moelin bozuldu alışverişe çıkacağım. Tüketim toplumu için sabit bir şey. Burada ne oldu da bir şey değişti. Yani en güzel sorudan bir tanesi Bin Yayla'da. Passe, ne oldu? Yani bakacağımız şey nasıl buraya geldik değil. Ne oldu? Hangi olaylar? Mikro olaylar bizi buraya getirdi. Ne oldu da arzumuz artık despotluk istemiyor? Ne oldu da artık ordu istemiyoruz? Ne oldu da demokrasi kavramından bıktık? Bir şey oluyor. Moleküler bir şey. Küçükten küçüğe işleyen bir düşünce. Yani Leibniz'in küçük algılama, küçük persepsiyon dediği şey. Kapının gıcırtısını duymaktayım derken kapı açılıyor. Orada bir ses duydum belki ama ben bilmiyorum sesi duydum duymadım mı? Bir şey oluyor ki... ...binlerce milyonlarca insan sokağa çıkıyor. Ne oldu? Yani... Bu yüzden oldu değil, bilimin yahut bilimsel düşüncenin sormaya çalıştığı sorulardan bir tane cevaplamaya çalışıyor aslında. Daha sanatsal bir şey bu, soru sormak. Ne oldu da buraya geldik? Ne oldu da arzu kesildi? Ne oldu da arzu akışmaya başladı? Burada keseceğim en son Oğlak dönencesinden, bir Henry Miller'dan bir alıntıyla Bitirelim. Madem ki arzu akıyor ve kesiyor. Demiş ki kitapta Harry Miller yine Antioedip'in demin başladığı tonda giden bir cümle Miller'dan Akan her şeyi seviyorum. Hatta o kadar ki tohumlanmamış yumurtayı alıp götüren aybaşı kanını da çok seviyorum. Yani e, erotikanın e, akışkan arzunun e, kuvvetli bir örneği hayalize bırakıyorum.